Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Arktik buzullarının erimesi ekonomik sorunlara yol açacak. Yeni bir araştırma Kuzey Buz Denizi'nde yaşanan buz erimesinin insanlığa 60 trilyon dolarlık bir fatura çıkarabileceğini ortaya koydu. Söz konusu miktar 2012'de tüm dünya ekonomisinin oluşturduğu miktara eşit. Araştırmacılar Arktik'teki buzul erimesinin önüne geçilmediği takdirde dünyanın altından kalkamayacağı ekonomik sıkıntılar yaşanacağı uyarısında bulundu. Hollanda'nın Erasmus Üniversitesi'nden Gail Whiteman ve İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nden Chris Hope ve Peter Wathams, Arktik'teki olumsuz gelişmelerin sadece kutup ayıları ve deniz foklarını olumsuz etkilemekle kalmayacağını belirtti. Araştırmacılar buzulların azalması sonucunda Rusya'nın kuzeyindeki Kuzey Deniz Rotası ve Kanada'nın Arktik Takım Adalarından geçen Kuzeybatı batı geçidinin de kullanılmaz hale geleceğini ve dünya deniz nakliyatının felç olabileceğini ifade etti. Whiteman, Hope ve Wathams, kutuplardaki erimenin gelecekte ülkelerin karşılaşacağı aşırı maliyetler nedeniyle tüm karların üzerine çıkacağını vurguladı. Kuzey-Buz Denizi'nin ısınmasıyla değişecek olan iklim koşulları, gelişmekte olan ülkelerin daha zorlu hava koşulları, azalan sağlık koşulları ve düşük tarım üretimiyle karşılaşmasına neden olacağı belirtiliyor." Belki bu ekonomik sorun somut göstergeler varken küresel ısınmayı önemseyen ülkelerin ve büyük şirketlerin biraz olsun önemsemesini sağlayabilir. Zaten bu konuya en çok eğilenlerin sigorta şirketleri olması bu konuda çok iyi bir gösterge. Küresel iklim değişikliği devletleri ve hükümetleri pek çok alanda endişelendirmeyi sürdürüyor. Sadece buzulların erimesi değil şüphesiz bu alanların en başında gelenlerinden birisi de su. Yaşamın kaynağı ve gezegenimizin ve bizim %70'ini oluşturan su. Avrupa Birliği'nden bu yüzden su diplomasisine destek var. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı, suya erişim sebebiyle yaşanan gerginliklerin önümüzdeki 10 yılda dünyanın pek çok bölgesinde istikrara zarar verebileceğini söyledi. Bakanların periyodik olarak uzun vadeli ve yüksek önem taşıyan konuları incelemesi, Kararı çerçevesinde su güvenliği konusu da Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının gündemine geldi. Görüşmede su konusuna dair özel bir anlaşmazlık konusu tartışılmadı. Bakanlar su ile ilgili anlaşmazlıkların dünyanın pek çok bölgesinde istikrara, Avrupa Birliği çıkarlarına, uluslararası barış ve güvenliğe zarar verebileceğini söyledi. İklimsel ve demografik değişikliklerin de durumu kötüye götürdüğü değerlendiriliyor. Bu tartışmalarda Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada, 783 milyon kişi yani toplam nüfusun %11'inin temiz içme suyuna erişimi yok. Bakanlar 2015 yılında sona erecek milenyum kalkınma hedeflerinin yani MDG'lerin yerini alacak program tasarlanırken su ve sağlık konusunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini altını çizdi. Bakanlar aynı zamanda kadınların, sivil toplumun ve yerel yönetimlerinde güçlendirilerek su diplomasisinde daha çok söz sahibi olması gerektiğini de kaydetti. Nil Havzası, Orta Doğu, Sahel Bölgesi, Mekong Nehri ve Orta Asya sorunlu bölgeler olarak öne çıkıyor. Bakanlar Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'a da bir çözüm bulabilmek için ilgili ülkelerle çalışma çağrısında bulundu. Bakanlar aynı zamanda su kaynaklarında işbirliğini teşvik etmeyin yönelik Avrupa Birliği politikalarının ve Avrupa'nın sınır ötesi su kaynakları konusunda köklü deneyimleri ve yönetim bilgisi üzerine inşa olabileceğini söyledi. Bakalım bu çalışmalar olumlu sonuçlar verecekler mi? Ama su demişken ülkemizden de bir su mücadelesiyle bir haber verelim ve programımızı bununla kapatalım. HES için planlanan ÇED toplantısı aktivistler tarafından yaptırılmadı. Kemer Belediyesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 Temmuz Çarşamba günü yapılması planlanan Kesme Boğazı HES projesi için ÇED raporu halka tanıtım toplantısı katılımın sağlanamaması nedeniyle yapılamadı. Yeşil Gazete'nin haberine göre toplantı yapılmadan tutanak tutan ve Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine de imzalatan hes karşıtı aktivistler olası bir çet toplantısı yapılmıştır düzmece raporunun da önüne geçmiş oldu böylece. Kesmede HES istemeyen aktivistler ve bölge halkı suyumuza sulanma. Su yaşam hakkıdır, satlamaz Hessizlik lütfen. Güneşi topla, suyumu bırak. ''Kesme deremi kesme, biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.'' dövizleriyle taleplerini belediye önünde dile getirdiler. İçinde 32 endemik bitki ile birlikte 111 bitki türünün bulunduğu kesme boğazı için Ege Yenilenebilir Enerji Firması tarafından da 100, 1112 metre iletim yapılarından oluşan kesme regülatörü ve HES projesi planlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 30 Mayıs'ta sunulan ÇED raporunun halka sunum toplantısı ise 24 Temmuz Çarşamba günü böylece yapılamadı. Toplantının iptalinin ardından aktivistler Kesme Boğazı'na gidip yerinde tespit yaptı. Fahrettin Çağlayan 70'lerden beri benzer mücadeleleri yapıldığından söz etti. Rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi için elverişli alanların kullanılmadığını, dünyada birçok yerde kurulan sistemlerin burada da yapılabileceğini söyledi. Toroslardaki hava akımıyla günde 12 saatlik üretimle Akdeniz'in enerji ihtiyacının karşılanabileceğini ifade etti. Bunun için Kesme'ye HES